Elbise giyerken okunacak dua A. Muad bin Enes radıyallahu anh'unun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni elbiselerini giyen bir kimse Elhamdülillahillezî kesâni hâzâs-thewbe ve râzeqanîhi min ghayri havlin minni ve lâ kuvvetin duasını okusa geçmiş günahları örtülür, aful olur buyurmuştur. Yani ezelden ebede kadar güzel övgüler Allah Teala'ya mahsustur. O öyledir ki benden hiçbir hareket ve kuvvet olmaksızın şu elbiseyi bana giydirdi demektir. B. Ebu Sa'id radıyallahu anhunun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman sarık gömlek diye isimlendirerek Allahümme inni es'eluke min hayrihi ve khayri ma huve lehu ve e'udu min şerrihi ve şerri ma huve lehu diye dua ederdi buyurulmaktadır. Yani Allahümme gerçekten ben senden gömlek elbisemin hayrını ve elbiseme en hayırlı şeyi isterim ve gömlek elbisemin şerrinden ve elbiseme en şerli şeyden sana sığınırım demektir. Binaen aleyh, elbisesine, yatağına, yastığına büyü yapıldığına inanan bir kimse, elbisesini giymeden, yatağını ve yastığını kullanmadan önce, arabi telaffuzla bu duayı küçük bir kap içindeki suya okur, üfürür, sonra eliyle alıp elbiseye, yatağına, yastığına serperse, yapılan büyü çözülür. Elbise giyerken A ve B dualarından biri, ya da her ikisi okunabilir. C. İbn Ömer radıyallahu anhumanın merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer radıyallahu anhu'ya ilbes cediden ve iş hamiden ve mut şehiden saiden buyurduğu üzere yeni elbise giyene böyle dua edilir. Yani yeni olarak giy güzel yaşa Şehit ve mutlu olarak öl demektir.